Aya tutkun uçurtma Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde güzel bir uçurtma varmış Bu uçurtmayı becerikli bir çocuk özene bezene yapmış yaratmış Sonra rüzgarlı bir günde uçurtmasını havaya salmış Uçurtma sallana sallana kuyruğunu kıvıra kıvıra yükselmiş Yükseldikçe daha cakalı uçmuş Uçurtma bu işi çok sevmiş daha yükseklere uçmak istemiş. Sonunda ipini çekip almış çocuğun elinden. Serbest kalınca daha da yükselmiş. Yükseldiği yerde kuşları görmüş. Kuşlarla yarışmak istemiş. Onların kanatları varsa benim de kuyruğum var demiş. Sonra bulutları görmüş. Beyaz bulutların içine dalmış. Onlarla dans etmiş. Uçurtma pek neşeliymiş. Bu geziyi çok sevmiş. Derken rüzgar hızlanmış. Vuuu! Vuu, vuu demiş. Uçurtma rüzgarlar şarkı söylemiş. Hışır, hışır. Hışır demiş. Akşam olmuş. Ay yükselmiş. Uçurtma aya bakmış. Bayılmış. Ne güzel ne kadar gidebilsem demiş. Rüzgar sert esiyormuş artık. Uçurtmaya Benim arkamdan fırtına gelir. Sen fırtınada yırtılırsın, kırılırsın. En iyisi sen geri dön demiş. Ama uçurtma, ben fırtınadan korkmuyorum. Ben aya gitmek istiyorum demiş. Yükselmiş uçurtma. Ama bu kez kara bulutlar gelmiş yanına. Yağmurdan kaç. Yağmurda ıslanırsın. Renklerin akar bozulur. Kağıtların yağmura dayanmaz demişler. Dille denemişler. Uçurtma güçlü bir rüzgara kapılı yükselmiş. Ne var ki rüzgarın şiddetine dayanamamış. Kuyruğu kopmuş, kısalmış. Uçurtma daha yükseklere kaçmış. Amacı aya ulaşmakmış. Tam o sırada şimşek çakmış. Çekil yolumdan çarparsam yanarsın demiş. Uçurtma... Yine yükselmiş. Ama ay uzaktaymış. Uçurtma yükseliyor ama bir türlü aya ulaşamıyormuş. O sırada yakınından pervaneli bir uçak geçiyormuş. Aya gidemezsin, yukarılarda havasız yerde uçamazsın, geri dön demiş. Uçurtma dinlememiş. Rüzgara arkasını vermiş. Yükselmiş, yükselmiş. Girdaba kapılmış, dönmüş dönmüş dengesini yetirmiş. Sonra hızla düşmeye başlamış. Düşmüş, düşmüş, küt diye yere çakılmış. Geldiği yer bir başka ülkeymiş. Uçurtma o kadar uzun uçmuş ki işte sonunda kendini tanımadığı bir ülkede bulmuş. Yine de şanslıymış Uçurtma. Sabah olunca düştüğü yerde onu bir çocuk bulmuş binmiş çocuk. Hemen uçurtmayı tamire koyulmuş. Kuyruk takmış, kuban yerlerini onarmış. Rüzgar çıkınca uçururum demiş. Sonra çocuk düşünmüş. Nereden nasıl geldi bu uçurtma demiş. Uçurtma ise dile gelip çocuğa. Ben aya gitmek istiyorum. Beni uçurunca bil ki ipimi gene çekip alacağım. Ben yükselip aya varacağım demiş. mek için öylesine çabalıyorsun. Hem kendini yıpratıyorsun. En iyisi bırak, ay sana gelsin demiş. Ay bana nasıl gelebilir diye sormuş uçurtma. Çocuk kendinden emin, birlikte bekleyelim. Gece olsun, görürsün. Açların arasından ışınlarını aşağıya yollamış. Işınlar gelmiş uçurtmanın üstüne düşmüş. Işınlar okşamış uçurtmayı. Uçurtma mutluymuş artık. Yelkleri pırıl pırıl pırıldamış ay ışığında. Çocuk işte ay sana ulaştı demiş. Uçurtma hafifçe kuyruğunu oynatmış. Selam sana güzel yüzlü ay demiş. Sonra kendini aya ulaştıran çocukla kalma karar vermiş.